Kur'an-ı Kerim'de dağların sabit olduğunu söyleyip aslında sabit olmadığını ifade ederek Kur'an'a itiraz edenlere ne demeli? Velakessarrafna <se astrology> fi hadhal-Kur'an liyezekru illa nufura. Sufyan diyor ki Velakessarrafna fi hadhal-Kur'an. Allahu biz bu Kur'an Hakim'de onlar ibret alsın diye bütün eşya ve hadiseyi beyan etti. Fakat onlar bunları duydukça onların Kur'an'dan nefreti artıyor. Kur'an'dan uzaklaşıyorlar. Ya Rabbi onları uzaklaştıran şey benim imanıma vesile oluyor. Bunlar öyle müthiş hakikatler ki Müslüman bir bugün bilime bakıyor onun söylediğine bakıyor bir de Kur'an hakime bakıyor. Allah Azze ve Celle'nin yere dair, göğe dair, dağa dair söylediklerine bakıyor, imanı artıyor. Ya bu ne muazzam bir kitaptır. Bu ancak Allah kelamı olur. Beşere ait olmaz, olamaz diyorsunuz. Başınızı nasıl sihirbazlar? Hz. Musa Aleyhisselam'ın mucizelerini görünce secdeye attılar başlarını. Firavun onlara لَوْ قَطْتِ عَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ deyince Ellerinizi, ayaklarınızı çaprazlama kesecek size işte asacağım deyince onlar فَقْلِ مَا kal Dilediğini yap dediler Biz Allah'a gidiyoruz O muzeyi gördüler Biraz önce Musa Aleyhisselam'ı susturacaklardı Onun için toplandılar Ama o harikuladeli muzeyi görünce teslim oldular iman ettiler Kâlû âmennâ bi rabbil Şimdi bakıyorsun, ve teral <gülüyor> cîbâle tahsebuhâ câmide ve hiye temurru marra Kur'an'ın sahibi diyor ki ve teral cîbâle tahsebuhâ câmide. Dağlara bakıyorsun. Onları camit, duran varlıklar öyle zannediyorsun. Ama onlar gerçekte dönüyorlar. Tıpkı bulutların döndüğü gibi. Yani şimdi Kur'an-ı Kerim Yasin suresinde her şey yörüngesinde akıyor buyuruyor. Allah Azze ve Celle yıldız akar, Güneş akar, Kamer akar, bütün bunlar 40. ayet وَكُلُّنْ fi فَلَك۪ي yesbahun, Kullun oradaki tenvin muzafun ilehten mahzuf olan muzaf ilehten i'vaz diyor yani yıldız, güneş, ay, güneşler yani yıldız da onun içinde olacak şekilde böyle söyleyebiliriz. Bütün bunlar dönüyor. O halde ayın, güneşin, dünyanın döndüğünü söyleyen bir kitap dağların durduğunu söyler mi? Dağların sabit olduğuna dair Kuran-ı Kerim'de böyle bir ayet yok. Dağlar dönüyor çünkü dünya dönüyor. Eğer bunlar dağların hareket etmesini bahsediyorlarsa kıtalar nasıl hareket ediyorsa dağlar da onlara bağlı olarak hareket ediyorlar. Kur'an-ı Hakim, dünya dönüyor, güneş dönüyor, yıldızlar dönüyor, bütün bu sistemi Allah Azze ve Celle lehul el amr yarattığı gibi yönetiyor. Peki ne zaman Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor? 15 asır önce dünyanın döndüğünü, ayın güneşin döndüğünü insanlar ne zaman söylemeye başladılar ümmi bir peygamber okuma yazma bilmiyor Araplarda Mekke-i Mükerreme'de söyledik 17 kişi okur yazar peki Peygamber aleyhisselam falan öğretmene gitti falan muallime gitti falan coğrafyacıdan şunları bunları aldı diye böyle onun düşmanları vardı Ebu Cehille. Eğer böyle birileri olsaydı mutlaka bunları söyleyeceklerdi ama söyleyemediler. Tarih boyu Resulullah Aleyhisselam'ın, Kur'an-ı Hakim'in hep düşmanları oldu. Fakat bu noktada tek bir rivayet yok. Peki ne diyor Kur'an-ı Hakim? Dünya dönüyor, dağlar da dönüyor, güneş de dönüyor. Peki bu adamlar Kur'an-ı Hakim'de haberleriyor. Ne diyorlar? Kur'an-ı Kerim daha sabittir diyor. Nerede diyor? Dağlar وهلك في الارض رواسي ان تميد بكم وانهار وسهول علكم تهتدون dağları Allahu Teala yere atmış, yere çakmış. Yani dağ ne kadar yukarıdaysa ondan çok daha fazla yer altında. Bunlar tutuyorlar, dengeyi sağlıyorlar. Bazı cahiller diyorlar ki madem öyle neden dağların olduğu yerde deprem var? eğer dağlar orada olmasaydı o zaman oradaki depremler çok daha şiddetli olacaktı. Yani kolonlar depremde binayı tuttu diyorsunuz. Peki bina çatladı, duvarlar yıkıldı, kolonlar olmasaydı o zaman hakire yeksan olacaktı. Yani onlar o kadar tuttu. Allah Teala o bölgelere büyük dağlar koyuyor, onlarla orada dengeyi sağlıyor. Necaset, yemekle maruf olan müseccel kafirler, Allah düşmanları, onlar konuşuyorlar. Kur'an-ı Hakimi bir defa okumuşlar mı bunlar? Mealden, şuradan, buradan. Kur'an'ı anlamak insana ihsan edilen bir onurdur. İnsana ikram edilen bir şereftir. اُولَٰئِكَ كَلْ belhum بَلْهُمْ عَضَالٍ Allah Azze ve Celle'nin kendi ifadeleriyle ekranda söylüyor. Her türlü necaseti yedirmiş olduğu adamlar o ağızla Allah kelamını okuyacak bir onura sahip olamazlar. Sonra yalan söylüyorlar. Kur'an Hakim'de böyle bir ifade yok.